Bismillahirrahmanirrahim Eshundu billahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala Rabbil alemin ve ala alihi ve safbihi elma'in bab Bey'il Fasidi Fasid olan alışveriş babı Önce bir metinden biraz okuyalım ondan sonra inşallah batıl fasid ve mekruh alışverişleri usulü fıkıhta nereye oturduğuna dair bilgi vereceğiz inşallah. Yani bugünkü fıkıh dersi fıkıhtan ziyade usul dersi olarak anlatılacak inşallah. El muradü bil fatidi el Bey bil derken bu fasid kelimeciyle kast edilen Dur. <gülüyor> Mecazi hurfi yani umumü mecaz olarak usulü fıkıh'ta da bu konu gelecek umumü mecaz konusu bir kelimeye bir mana yüklersiniz yüklemiş olduğunuz o mana itibarıyla bu kelime hem o kelimenin manasını hem de başka manaları içerir yani fasit kelimesine memnuh manasını yüklediğiniz zaman o memnuh dediğiniz mana hem fasidi hem batılı hem de mekruhu içerisine alır. Buna mecaz-ı ki usulde de buna umumul mecaz diyecektir. Nitekim burada da yani bu bapta da sadece fasit alışverişten değil batıl alışverişten ve mekruh olan alışverişten de vahit yapılacağından şarih diyor ki buradaki fasit kelimesiyle kast edilen her ne kadar babın adı fasit alışveriş babu ise de onunla kast edilen sadece fasit alışveriş değil aynı zamanda batıl aynı zamanda mekruh olan alışveriştir. Dolayısıyla bu üçünü de içerecek bir manayı faşid kelimesine yüklüyoruz, yani memnu manasındadır diyoruz. Hem faşidi, hem batılı, hem de mekruh olan alışverişi ne yapıyor? Kapsıyor faşid kelimesi. فَيَعُمَّ الْبَاطِلَ وَالْمَكْرُوحَ E tabi ki, faşid kelimesine memnu manasını verirseniz, bu faşid kelimesi faşid olan alışverişi içerdiği gibi, Batıl ve mekruh olan alışverişe ne yapar? kapsar feaol. Waqt yukrru fihi ba'dussahih tamamen. Bu bab içerisinde bazı sahih hakikatlerden de bahis yapılacak. O tamamen tebliğ yoluyla olacak. Yoksa fasit kelimesine yüklemiş olduğumuz memnun manası sahih akideye tercina olmaz. Tümme Hazreti Bâb-ı Yeştemül Alâ Selâ Setel Bu bab üç nev'iye şamiidir. Bir batıl, batıl. İki ve façidun, façid. Üç ve mekruhun, mekruh olan akid. Fel batılû, batıl nedir? Evvela bunların tariflerini buradan söyleyeceğiz. Ondan sonra usulde bu tariflerin ne anlama geldiğini inşallah anlatacağız. Batıl mana hükmü meşru ambi aslıhi ve vasfı. Ne aslı ne de vasfı itibarıyla meşru olmayan akittir. Ne demek bir aklin aslı? Ne demek bir aklin vasfı? Hem aslı hem de vasfı itibarıyla meşru olmayan akde batıl bir. Olan akit diyor. Bir. Vel fâti olan fâti nedir? Ma meşru andi aslıhi du Aslı itibariyle meşru olan, şer'i olan, ama vası itibariyle meşru olmayan akde de faciz akit diyor. Ve mekruhu mekruh olan akit nedir? Mekruh olan akit de meşruun bir aslihi ve vasdihi hem aslı hem de vası itibariyle meşrudur. Lakin câberuhu şeyun âharu menhiyun an. Fakat bu akti bu akte mücâbir olmuştur. Ne? Şeyun bir şey. O şey de nasıl bir şey? Menhiyunun. Şeyun âharu başka bir şey. O da menhiyunun hangi olan bir şey. Yani buna bir mücâbir ne olmuş? Aslı ve vakti itibarıyla mekruh dediğimiz Cuma vaktinde cuma saatinde yapılan alışveriş. O alışveriş aslı ve vasıtı itibarıyla meşrudur. Fakat bu meşru olan akde bir ne yapmıştır? bir mücadir ona ilişmiş lahit olmuştur. O de nasıl bir mücadir? Cadratun anhu olan. O da dinen yapmak edilen bir mücadir. Şimdi bu üç tarifin özüne inmek için usulü fıkıhtan tek tek bilgiler vermeye başlıyoruz. Bu konuyu anlamak için öncelikle efal dediğimiz usulü fıkıhta efal iki kısma ayrılıyor. Biri efal-i diğeri bir de efal-i şerfiye. Efal-i ne demek? Efal-i ne demek? Ef'al-hissiyye demek Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar lafızları vaz eden vazı olan vaz ediciler bir nasıl bir manaya vaz ediyorlar. Mesela üç misal vereceğiz ona mesela katil öldürmek manasında olan pis, yalan söyleme manasında olan gizl kelimesi ve aynı zamanda buna bir misalde zulüm kelimesi. Vazılar, bakınız şeriata bakmadan, yani şeriatın vermiş olduğu malumat hiç itibara alınmadan, sadece vazıların vaz ederken lafı bir manaya vaz ediyorlar lafızları, vaz ederken zulüm kelimesinde veyahutta katil kelimesinde, kilit kelimesinde, bir manaya vaz edecekler. Vaz edecekleri manada ne var? Bir çirkinlik var. O çirkin manaya bu lafızları kim vaz ediyor? Vaz edici vaz ediyor. Kim vaz etmişse. Yani şeriatın vermiş olduğu bilgileri itibara almadan vaz'ın çirkin manaya, yani çirkin manayı içeren, Manası içerisinde çirkinlik olan bir manaya lafını yapıyorlar, vaf ediyorlar. Ondan sonra bu şeriatın gelmesinden önce de olabilir. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın şeriatı gelmeden önce de vafı zulüm kelimesini çirkinlik içerisinde barındıran bir manaya vâf etmiştir. Sadece vurmu değil, kelimesini de öyledir. Şöyle diğer bütün çirkinlik manası içerisinde barındıran kelimeleri bir manaya o manaya vah etmişler. Vaz'ın vahı var. Yani bu esâle, hissiyede dediğimiz fiillerde şerin neşiyor, o fiilin vücudunda bir tesir yoktur. Çok önemli burası. Çünkü bütün bu batıl dediğimiz, fasit dediğimiz, mecbuh dediğimiz akitler bu noktadan hareketle oluşturulacak. Nasıl göreceğiz onu? Demek ki efa hissiyede şeriatın neşi yoktur? Bir teşhiri yoktur. Onlar tamamen vâfı'ın hatta şeriat gelmeden önce de katil birini öldürmekteydi, çirkinmişti. neydi? çirkinmişti. Aynı şekilde yalan söylemekteydi, çirkinmişti. Vazırlar o lafızları öyle bir manaya bak etmişlerdi. Haş şeriat geldikten sonra adam öldürmeyi de yasaklıyor. O nehi var. Aynı şekilde yalan söylemeyi de yasaklıyor. O nehi var. Aynı şekilde üçüncü mana dediğimiz katli yani zulmü de ne yapıyor? Yasaklıyor. Eğer bir fiil hissi fiil olursa Oradaki nehi fiilin zatına yönelmez. Şimdi bunu dihibimizde zaptı benim evvela. Oradaki nehi o fiilin zatını ortadan kaldırmaya yönelmez. Yani öldürmeyiniz kimseyi denildiği zamanda, haksız gerekim şeyi öldürmeyin. Şöyle açıkça bunu evlenir. Böyle denildiği zaman da bu nehi öldürme fiilinin mahiyetine yönelmez. Neden? Çünkü o mahiyet zaten şeriat'tan sabit olan bir mahiyet değil, Vadı'un masriyle sabit olan bir mahiyet. Bu bize o kadar lazım değil. Bunun zıddı bize lazım ama zıddını anlamak için bunu da bilmek gerekiyor. Bir de ef'al-i var. Mesela deyy'i ve icare gibi. efal nedir? Ef'al-i özelliği o şer'in dediğimiz fiili, mesela beyin, vücudu, varlığı nereden elde ediliyor? Şeriatın bize verdiği bilgilerden elde ediliyor. Ha demek ki o beyrin, icarenin ve diğer bütün akitlerin, ef'ali şer'iye dediğimiz bütün fiillerin, dikkat edin ifadeye, vücudu, fıkıhta buna indikat deniyor, indikat vücut demek vücudu, yani yokluk alanından, varlık alanına çıkışı nereden kaynaklanıyor? Şeriatın vermiş olduğu bilgilerden kaynaklanıyor. Demek ki ef'al-i şerbiyye ile ef'al-i arasındaki fark, birinin vücudu, varlığın vaz'iyle meydana geliyor ki ef'al-i dediğimiz, diğerinin vücudu ise, yani ef'al-i vücudu ise, şeriatın vermiş olduğu ortaya koymuş olduğu bilgilerle ortaya çıkıyor. Şimdi burada fakihler diyorlar ki eğer bir fiilin vücudu, varlığı şeriatın ortaya koyduğu malumat ile oluşuyorsa o zaman şeriat o varlığı ortadan kaldıracak olan nehi gönderdir. Yani nehi Şer'i fiillerde vücudunu şeriattan alan o fiili tamamen ortadan kaldırabilir. Bu nedir bu? Bu batıl demektir. Bizim biraz önce aslende, vatfen, meşru olmayan dediğimiz, gireceğiz bunun kısımlarına, peybi zamanımızı alacak. Batıl olma, yani bakınız katil şöyle katil olursa meşru olur, şöyle katil olursa meşru olmaz diye şey yok. Katil nedir? Katil vaz'ın vaktiyle çirkin bir şeye o edilmiştir. Şeriatın o hususta bir felçili vücudu hususunda bir felçili Dolayısıyla oradaki nebi ile ef'ali dediğimiz e, beyan gibi, icare gibi yerlerinde olan Nehi birbirinden vardır. Ef'ali yani deyide icarede ve diğer hakiklerde eğer bir nehi var ise o nehi neyi tamamen ortadan kaldırabilir? O imbisadı, vücudu tamamen ortadan kaldırabilir. Aslını iptal edebilir. İşte aslen meşru değil. Vahfen, o zaten vahfen tebriyet yoluyla gelecek. Onu ayrıca söyleyeceğim. Ama asd olan burada aslen meşru olmama ne demek? Aslen meşru olmama bu noktaya dayanmak. Yani şer'i fiillerde şari'in ortaya koymuş olduğu bilgilerle o fiil vücut kazanıyor. Dolayısıyla şari'i o vücudu tamamen ortadan kaldıracak nevi, ne yapabilir? O tür hakliflere yön etsebilir. Evvela bunu bilelim. Yani efa'li hizdiye, efa'li şerriye. Efa'li -şer özelliği bu. Efa'li şerriyenin özelliğinin bu olduğunu bildikten sonra ikinci kademeye geçebiliriz. Nasıl ki emir bahsinde, usulü fıkıhta ''Mekmurum bi'' emredilen şey, eğer bir şey bize emrediliyorsa, mesela namal bize emrediliyor. O emredilen şey, güzeldir. Onun güzellik basfı vardır. Zaten o güzellik basfından dolayı şarih onu bize emretmiştir. Bunun mukabili olarak, eğer bir şey bize yasak ediliyorsa, nehi, yasak etme demektir. Bir şey bizden neh ediliyorsa. Yani bir şey bize yasak ediliyorsa o zaman o yasaklanan şeyinde ne şuvadır? Şey Soboh, çirkinlik vasıfı var. O vasıf öyle bir vasıftır ki bizim yapacak olduğumuz batıl, fasit ve mekruh akitlerin durumunu ortaya koyacaktır. O çirkinlik vasıfı. İşte memhi olan, yani bize yasak edilen şey, o çirkinlik baslı itibarıyla dört kısma ayrılır. O çirkinlik baslı itibarıyla bize yasak edilen şey dört kısma ayrılır. Önce iki kısma ayrılır. ya aynıhi kadih, ne gayrihi yasak edilen şey ya zatındaki bir manadan dolayı çirkindir veya hatta zafındaki bir manadan dolayı değil de haric yani zayr dediğimiz bir vazife sebebiyle nedir? Şirktir. Öncelikle bu iki ayr. Ondan sonra li ayhi çirkin olan da ikiye ayrılır. Li ayhi vazan çirkin olan, li ayhi şeran çirkin olan. Li gayrihi de iki ayrılık. Li gayrihi vaftan şirkin olan, Li مُجَاوِرًا çirkin olan. Bakının bu taksim biraz önce anlatmış <gülüyor> olduk. Biraz önce kitaptan okuduğumuz batıl, fasil mefruhu içerisine aldığı gibi bu yapmış olduğumuz kısımlamanın birincisi olan لِغَيْنِهِ وَالْاً'da neyle ilgiliydi? اَفْعَالِ <gülüyor> حِسْسِيَتْ <gülüyor> Ama onun dışındaki üç tanesi, yani li anhî an, batıl demektir. Sizin anlayacağınız manada, yani bizim anlayacağımız manada, şurada batılın tarifi yapıldı ya, o manada o nereye giriyor usulü fıkıhtan, biraz sonra bunları anlatacağım tabii. Yani bu dört küsle anlatacağım. Ama evvela şu bilgiyi vereyim size, batıl diye burada tanımlamış olduğumuz şey, Usul-i fıkıhda li'aynihi şer'an dediğimizin altına girmektedir. Bizim burada fâsit dediğimiz, akit yani hafzen meşru, vâfzen meşru değil, o li'aynihi vâfzenin altına girmektedir. Bizim burada mekruh demiş olduğumuz, mekruh demiş olduğumuz da li'aynihi mücavirenin altına girmektedir. Bu nasıl işte şimdi onu anlatacağım. Dediğim gibi fıkıhtır ama fıkhın bu bölümü, yani takip aklın bu bölümü tamamen usulle alakalıdır. Şimdi diyoruz gibi, menhiyyo'an yan yasak edilen nehi, önce şunu diyoruz, bir yerde nehi varsa, orada neh edilen şeyin o nehi kubuhunu istifa eder. Bunu söylüyoruz. Yani nehi varsa nehyedilen şey kesinlikle çirkinlik. Bu sabit. Ancak o nehyedilen yani menhiyyü anhu olan şeydeki çirkinlik dört itibarla ele alınır. Birincisi li'aynihi <gülüyor> vab'an. <gülüyor> Bakınız bu yani vapur cihetinden zatındaki, mahiyetindeki bir manadan dolayı yasaklanan şeyin mahiyetindeki bir manadan dolayı çirkinlik onda nedir? Mevcuttur. Bu bizim biraz önce efali taksim ederken efali hissiyye ve efali şerriye derken efali hissiyyeyi tanımlarken demiştik ki zulüm gibi hatil gibi, tizip gibi efal dediğimiz bu fiiller şeriattan ne yapmazlar? İstifade etmezler. Hangi noktada? Vücudu noktasında. Yoksa şeriat onu yasaklıyor. O ayrı. Ama vücudu noktasında şeriattan istimdad etmez. Onu vadı o manaya koyar. Zaten vaadı. Bu zulümdür, çiziptir veya da <gülüyor> mi olduğumuz katildir. Bunları vaz ederken neye vaz etmiştir? Nasıl bir manaya vaz etmişti demişti? İçinde çirkinliği barındıran bir manaya vaz etmişti. Dolayısıyla li'aynihi an derken vafı cihetinden zatında mahiyet mahiyetindeki bir manadan dolayı çirkin olan menhiyyü an. İşte katil Böyle bir menhiy-i ahdır. Her anda neyi Yani birini haksız yere öldürmek nedir? Yasaktır İslam'da. Bu menhiy-i ahd o zaman kati. Nasıl bir menhiy-i ahdudur bu dört kısımdan birinci şi olan. Yani ya anhi vah, vah am nereden kaynaklandı? Bunun hep âli şer'iyye, fıkhiyye'den kaynaklandığı. Zihaynihi, yani zatındaki bir manadan dolayı çirkinlik bunda mevcuttur diyoruz. Onu zaten deminden beri anlatıyorum. Vazh ediciler zaten o çirkin mana sebebiyle bu, laflar, bu lafızları o manaya vazhettiler diyor. Bunun, bu şöyle diyeyim kısmın bizim konumuzla, okuduğumuzla alakası yok. O ayrı bir, ef'al-ı hissiye ile alakalı. Ama bizim okuduğumuz deyih vahşi. Benim ise neydi? Ha, Ali Şerbieye. Şimdi onu ortaya gelelim. Lanhil ben injo amhudaki o çirkinlik vasfı itibarıyla dört kusun demişti. Birinci şöyle dik. Bizim bugünkü dersimizde de alakası yok onun. Ama ikincisi ya ayhi şer'an. Yani şeriat cihetinden, şeriat cihetinden metne baktığımız zaman bunun bunu müsaade de evvela ondan sonra konuşayım dedim ben. Ve yeful hurri. Bir insanın sapışı nedir? Fokur kitaplarında hep görüyoruz. Batıldır diyecek. Evet, batıldır. Ama niye batıldır? Demek ki bu var. Aslen de vahsende meşhudir. Asıl o aslı bulalım biz. Aslen meşru olmamak lazım. Öncelikle bir şeyin aslen meşru olamaması demek onun Birinci derecede ef'al-i şerriyeden olması demektir. Dikkat ederseniz ef'al-i de hasta mevcudiyet olamaz gibi ifade kullanmadık, kullanamayız zaten. Çünkü onun vücudu şeriattan değil demiş. Ama ef'al-i vücudu neredendir? Şeriattan. Yani şeriatın ortaya koyduğu bilgilerle o deyih dediğimiz şey ne oluyor? Vücuda geliyor demiştir. Şimdi ondan sonra da beyir hakkında mesela şeyde nakillerde ne geliyor? Bir yapak geliyor. Ve hürrün sapışı nehyediyor. Hürrün sapışı ne yapıyor? Nehyediyor. Hemen bakarız. Neye bakacağız biz? Şer-i şerif, efhal-i şerdiyeden olan bu beyir hakkında bir beyir var burada. Hürrün sapışı ama bir beyir var. Behir hakkında şerh-i şerif, vücudu hakkında, vücut değil, inhikad. Beyin vücudu, inhikadı hakkında bize sunduğu malumat nedir? Hemen ona bakarız. Nedir? Bu bahse, Behir bahsine ilk başladığımızda tahtada yaptığımız ilk şemadaki şeyler. Yani inhikadının şartları. Bir beyin vücudu, yani in ithalı için e, şeriat bize ne koydu? Bir takım kurallar önümüze koydu. Bir takım bilgiler sundu bize. Malumat dediğim o. O bilgilere baktığımız zaman da bir, akdi yapanda aranan şartlar. Akdi yapanda aranan şartlar. Neydi ehliyet? Neydi adet? Böyle söylemiştir. İkincisi asıl önemlisi aslında Mahkudun aleyhde aranan şartlar Şimdi şu andaki konumuz onunla abi. İcat kabulde aranan şartlar meclis-ül aranan şartlar bu kadardı zaten. Mahkudum aleyhde aranan şartları söylerken orada bir tabir kullanmıştık. En yekûne mâle Satılan şeyin mal olması lazım. O şartlar nenin şartlarıydı? Bir akdin, vücudunun yani indikabının şartları. İşte bize şey vermiş olduğu malumat bunları önümüze koydu Hürrün satışında nehi varsa bu nehi ile akit batıl mıdır diyelim, faşit midir diyelim yoksa mekruh mudur diyelim. Bir nehi var. Bakınız nehi sadece batıl yok. Faşit akitte de nehi var. Mekruh ah, akitte nehi var. Batıl akitte de nehi var. Peki biz bu nehilerden hangisi akdin mutlanını, hangisi fesadını, hangisi kerahatını gerektirir, nereden alıyoruz? İşte usul bu açıdan çok önemli. Şimdiki vereceği bilgilerden almayacağız. Eğer o nehi, o nehi, her an sabit olan bu bey'i ortadan kaldırmaya yönelikse ortadan kaldırma nasıl olur o bey'i vücuda getirmek için gerekli olan şartlardan bir işini ortadan kaldırmakla Bey'ul fur öyle tabıldır. Neden? Çünkü bey'in şer'an vücuda gelmesini sağlayan şartlardan birisi makudun aleyhî yani hücer nakit yapılanın mal olmasıydı. Eğer üzerine nakit yapılan şey mal değilse ki hür mal değildir, öyleyse bu akit batıldır dememiz gerekir. Bu akit batıldır demiş. Faşittir demeyin ha nehi var. Nehi faşitte de olacak, biraz sonra göreceğiz onu. Mekrufta da olacak ve aynı zamanda batılda da var. Ama tutmağını gerektiren nehi tespit bu verdiğimiz bilgilerle mümkündür. Birincisi bu. Li'aynihi şer'an demiştik, değil mi? Li'aynihi şer'an, şeria yani bir yerde nehi varsa o neh yedilen ye şey çirkin. Bu kesin. Çünkü nehi neyi gerektiriyor? Melhiyyü an bunun çirkin olmasını iptiza eder diyoruz. Ha bu çirkin tamam, çirkinlik bunda var bu çirkinlik bu menfi an bunun zatından mı kaynaklanıyor, haricinden mi geliyor? Zatından kaynaklanıyor bizim şu anki okumuş olduğumuz misalden. Nereden biliyorsun zatından kaynaklandığını? Biraz önce anlatmaya çalıştığımız da zaten. O ne dedi? Diyoruz ki şer, şer şerif akdi yani meybi vücuda gelmesi için ortaya koyduğu bir takım malumatlar Dikkat edin. Vücuda gelmesi için vücuda geldikten sonra sahafi için demiyorum. Vücuda gelmesi için koymuş olduğu bir takım şartlar var. Bir takım malumat var diyor. O malumattan birisi şu anda yoktur vermiş olduğumuz misalde. Hangi misalde? Deyhul Hur misali. Ve hatta daha da net olması itibarıyla. Deyin ne geriliye tarif edilirken, mubadele mali, bil mali bir terazi, karşılıklı rıza ile malı malla değiştirme. Beyin mahiyeti aslı bu. Hürün satışında ise ne yok? Malı malla değiştirme yok. Yani beyin aslı yok. O itibarla buna bahtul denir. Şimdi geçelim için ikinci, ikinci kısma. İkinci kısım dediğimiz de gayrihi. Yani nehi var, nehi edilen bir menni yu anhu var. O menhiyü anhu'da bir kubuh, çirkinlik sıfatı var. O çirkinlik sıfatı gayrihi dediğimiz kısımda yakat edilen, nehi edilen o menni yu anhu'nun zatından, mahiyetinden kaynaklanmıyor. Ya harik'ten. Başka bir şey sebebiyle geliyor. O başka şey ne? O başka şey iki şey olabilir. Ya vasfı lazımdır, ki ona vasıf diyecek usulde öyle diyor ama vasfı lazım diyenler de var. Veyâdıkta mücâvirdir. O mücâvirin diğer adı da nedir? Vasfı, hayırın lazımdır. İşte o, e bir menhiyyü anı, Aslı itibariyle mevcut. Yani intikadın şartları var. Ama burada ne yok? Gene de nehi var. İntikadın şartları olduğu halde ne var gene? Nehi var. Bu nehi, intikadın şartlarına asla yönelik bir nehi değil. Asla yönelik bir nehi değil. Peki, vasfa yönelik bir nehi mi? Mücavire yönelik bir nehi. Diğer bir ifadeyle, bu menhiyyü amru olan alışveriş ne bir kirkinlik var. Bu kirkinlik gayırdan geliyor. O gayırın vasfı lazım olduğunu teşbihde ederseniz orada akit nedir? Fasistir. O gayrın vasfı lazım değil vasfı gayrı lazım. Diğer bir ifadeyle mücadil olduğunu tespit ederken ki edeceğiz biraz sonra misalle. O zaman oradaki akit nedir diyeceğiz? Mektuftur ne diyeceğiz. Şimdi buna li anhi şer'an bitirdik. Li gayrihi Yani menhi hü ank bu o çirkinlik basit olan gayırdan dolayı geliyor. Buna nişan olarak ne veriliyor usulde? Savm fi eyyamil menhiye. Bayram ve teşrik günlerinde oruç tutmak nedir? Haram. Yasak. Tutarsa olur mu? Tutarsa oruç olur. Dikkat ediniz. Tutarsa olur mu? Tutarsa olur. Mesela bir adam ben bayram günü oruç lillahi aleyyye en asume yemel'in dese. Yani adakta bulunuyor. Bayram günü oruç tutmak Allah için üzerine vacip olsun dese bir adam. Ve bayram günü geldiğinde orucu tutsa orucu olur mu? adamın yaptığı yerine getirmiş Olur. Ama haramı da işlemiş Şimdi orucu olur mu meşeleşi? Olur mu? Nereden çıktı bunun? Çünkü oruçtaki çirkinlik, vizatihi değil. Orucun zatından kaynaklanan bir çirkinlik yok. Eğer zatından kaynaklanan bir çirkinlik olsaydı, Ramazan'da da oruç tutmaması gerekirdi insanlara. Ha o zaman buradaki nehi, zata değil, asla değil, nereye yöneliyor? Ya vasfa ya mücavide. Başka bir şey değil. Burada vasfa yönetiyor. Yani oruçtaki ki, madem ki bayram günü oruç tutmak yasaklanıyor, burada bir nehi var. Neh yedilenle bayram ve teşvik günlerinde oruç tutmak. Bu ne yedilen. menhid anhu olan bu oruca bakıyor. Orucun aslı mahiyetinde bir çirkinlik var mı? Yok. Ama gene nehi var burada ha mahiyetinde değil nehi kebebiyle menhiyyü anhoda bir çirkinlik var ya o çirkinlik nasıl bir çirkinlik hemen onu teşbite yönetiyor diyoruz ki o günlerde oruç tutmak niye yakak ediyor Allah'ın kullara ziyafet çektiği gündür o günler Allah seni ziyafete davet ediyor Celle Celaluhu sen oruç tutup o ziyafetten ihraz ediyorsun yani burada vasıf veya mücavir olmayan müşahit olan nedir burada? Allah'ın ziyafetinden iğraf etmek. Şimdi Allah o gayır dediğimiz bu. Yani oruca gayr sebebiyle bir çirkinlik geliyor. O gayır dediğimiz ne burada? Allah'ın ziyafetinden celle celaluhu iğraf etme. Şimdi bir bakıyoruz. Bu gayr vasıf mıdır? Mücavir yani vasfı lazım mıdır, vasfı gayrı lazım mıdır diye bir ifadeyle. Peki, evvela şunu söyleyelim o zaman. Vasfı olsa ne olur? Mücavil olsa ne olur? Bu ikisi arasındaki fark nedir? Eğer vasfı olursa ki onun diğer adı vasfı lazımdır, bu hiçbir zaman menhiyyü anhı'dan ayrılmaz. Eğer mücavil olursa ittisali de olur menhiyyü anhı'ya ayrılması da olur. İşte hiç bir zaman ayrılmayan olmayan lazım olursa tesadüf. Bazen bitişen, bazen ayrılan o gayrha, bazen benim yani diye bitişen, bazen ayrılan olursa kerahatidir. Peki meselemizde, yani o bayram ve teşvik günlerinde oruç tutma yasaklandı. Orucun fiiletciği zafında bir çirkinlik yok. Yasak ediliyse o da bir çirkinlik var. Bu çirkinlik oruca ayır sebebiyle geldi. Hayır dediğimiz nedir? Allahu Teala'nın ziyafetinden irade etmedir. Odur kayır dediğimiz şey. Peki Allahu Teala'nın ziyafetinden irade etme, menhi anhu olan orucun vaktı lazımı mı veya mı gibi gayri lazımı? bakarız. Eğer ayrılmıyorsa bundan vasfı lazımdır. Ayrılmıyor. Siz bana hiçbir oruç yani bayram ve günlerinde tutulan hiçbir oruç gösteremezsiniz ki o oruçta Allah'ın ziyafetinden ihraz etme olmasın. O günlerde oruç tutarsanız mutlaka Allahu Teala'nın ziyafetinden ihraz etmiş olursunuz. Demek ki bu vasfı lazım Melhid-i Anlu olan oruçtan ayrılmıyor. Yani bayram günü tutulan o oruçtan ayrılmıyor. vasf lazım. İşte bu tür vasf lazımlar neyi gerektirir? Fesadı. hesap ne demekti? Aslen meşru demek. Onun için olur demiştik biraz önce ha adam. Aslen meşru olduğundan. Ama fesadı yani kerahatı gerektirdi orada. Hatta kırçılar eleştiriyorlar ama. Ya. Bir de gelelim üçüncüye. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü de Lizayrihi şimdi de anlatmış olduğumuz lizayrihi vasten idi üçü diyorum Sonuncusu lizayrihi mücâberadır. Bu da nedir? Cuma ezanı okunurken alışveriş yapma. Hani bizim burada okumuş olduğumuz, libatte okumuş olduğumuz son mekruh hakik neydi? Aslen ve vasten meşru ama ona bir mucavir onu bir ona bir mucavir ilişki, bir şeye akar ona mucavir oldu o şeyi akardan ne fazla bir şeye akardı menhi yu anhu olan şeyi akardı şi'de onun misalleridir cuma vaktinde alışveriş yapma yani birinci okunurken alışveriş yapma nedir mekruhtur harim mekruh Niye mekruhtur diyoruz? Fahşidtir deşek. Veyahut da ne deşek? Batıldır deşek. biçim dememizde olmaz mı? Ya nasıl olacak? E usulcüler kuralı koymuş. Fıkıhçılar da oradan detmayı almış. Bu usluba göre bakacağız, ona göre hüküm vereceğiz. Nasıl verelim burada hükmü? Bakalım. اِذَا نُودِيَنِ اِسْفَلَاتِ مِنْ يَلْنِ الْجُمْعَةِ فَسْعَوْا اِلٰهِ كُمْعَةِ وَذَرُوا الْذَيْا Cuma günü namaz için yani Cuma namazı için nida edildiğiniz zaman Allah'ın zikrine yani Cuma namazına sahil ediniz ve alışverişi terk ediniz, bırakınız. Ha demek ki Cuma vaktinde alışveriş edildi bizden. Şimdi burada bir nehi var mı? Var. Nehi var ise nehyedilen bir şey var. Nedir o? Cuma vaktinde alışveriş yapma. O nehyedildi. Ve demiştik ki ta başından beri neyi neyi gerektiriyordu? Nehyedilen yani yasaklanan fiilin çirkin olmasını gerektiriyordu. Cuma vaktinde yapılan alışveriş, alışverişin fi datihi kendisine baktığımız zamanda çirkin midir? Haşa! Elbette değil. Çünkü insanların hayatlarını idameti ona bağlanmış. Dolayısıyla fi de alışveriş çirkin değil o zaman çirkinlik demek ki zatından kaynaklanmıyorsa bu çirkinlik ona başkasından gelir. Gayr dediğimiz o. O başkası vasfı lazım mıdır? Vasfı gayrı lazım mıdır? Şimdi sorunumuz bu. Onu bulacağız. Peki buradaki gayr, cuma meselesindeki gayr nedir? Terkü sail cumhat. Cuma'ya sa'yi terk etmek. Hayır dediğimiz burada olur ayetten o çıkıyor çünkü. Cuma'ya say etmeyi ne demek nedir? Terk etmektir. Peki, Cuma'ya say etmeyi terk etme, hayırı menhiyyü anhu olan Cuma vaktindeki alışverişin vasfı lazım mıdır? Vasfı gayri lazımı mıdır? Şimdi onu bulmamız lazım. Vasfı lazım ne demek ki? Asla ondan ayrılmıyor demek vasf gayr-ı lazım veya mücavirli ne Ona iktisali de olur, ondan ayrılması da olur. Bu öyledir. Yani cumaya sahip terk etme dediğimiz o gayr, o gayr cuma vaktinde cuma ezanı okunduğunda alışveriş yasaklanan nehyedilen alışverişin o beyin neşidir? Mücavildir. Neden? Bakınız Cuma vaktinde adam dükkanından çıksa Cuma'ya gidiyor. Cuma'ya giderken biri gelse diyecek ki elinde teşbih var. Bir ya, bu ya. O teşbihi bana sat. Hem gidiyorlar hem de pazarlık ediyorlar teşbi üzerinde. Satarım satmayın satarım ne kadar? 10 liraya. Sattım o da aldım dedi. Verdi onu aldı parayı. Dikkat ediniz. Hem gidiyorlar Cuma'ya hem de ne yapıyorlar? Alışveriş yapıyorlar. Burada bu alışveriş tahriyben mekruh. Cuma saatinde yapılan bir alışveriş değil mi bu? Bu tahriyben mekruh mudur? Değil. Niye değildir? <gülüyor> Çünkü bu vasfı mücadir dediğimiz herkes ü sahil cum'a var mı burada? Yok. Herkes ü sahil cum'a yok. Ha bu mücadir dediğimiz şey cuma vasfinde yapılan alışverişten ayrılabiliyor demir hem cuma vaktinde alışveriş yapıyorsunuz hem de terk-ü cum'a dediğimiz o gayır nedir? Mevcut değil. O zaman bu terk-ü cum'a dediğimiz gayr vasf lazım değildir demek ki alışveriş. O Olsaydı ondan asla ayrılamaz. Ayrılabilir. İşte buna da mekruh hakik Ya. Burayı bu kadarla bitireyim. Birkaç şey daha vardı ama Onlara çok da gerek yoktur. Peki. Şimdi o faifeyi sonuna kadar okuyalım. İnşallah usülden de okuyalım. Geçen hafta usule çok ağırlık vermiştik. Burayı ihmal etmiştik. Bu hafta usule de ağırlık veriliriz inşallah. Burayı da şimdi halletmiş olduk. Meşruğun bi'abdihi lakin şey'un ve فَقَدْ يُطْلِفُ الْمُسَنْنُفُ Bakın, musanlıf ıslak ediyor, söylüyor. Ney? El-Fâşide. El fâşid lafzını ıslak ediyor. Onun için. Bakın, bu biraz önce anlatmış olduğum mevzuları usulden bakın. Gerçi usulden oraya da geleceğiz Allah'ın izniyle. Ama bakın. Bu konuları bilmeden, kitaplarda Fâşid diyor, batıl deniyor diyemezsin. Çünkü Fâşid dediği yerde o Fâşid kelimeci batıl var lazımdır. Çünkü fakihler... Genelde faşit kelimesini batıl yerinde kullanıyorlar. İşte şimdi mutlak onu söylüyoruz, diyor ki, şimdi batıl dediğiniz zaman çok önemli. Batıl ne demek? Aslında onu anlatmadım size, kısaca söyleyeyim bunu. Batıl akit, hazzetmeyle bile mülkiyet ifade etmez. Yani siz bir malı batıl bir şekilde, batıl akit dediğimiz surette birinden satın alsanız, Parayı vermiş dahi olsanız, malı teslim almış dahi olsanız, o mala malik olamaz. Dolayısıyla malik olmadığımız bir malı da bir başkasına satamaz. O kadar önemli bu. Şimdi kitapların zahirine bakarak, ha burada fasit diyor. Fasit deyince durum değişti. Çünkü fasit akit her ne kadar bozulması taraflar üzerinde vacip ise de, Fasif akit ve kişi bir malı teslim aldığı zaman ona malik olur. Milki habisle de olsa malik olur. Dolayısıyla onu tutar, bir başkasına satacak olursa, o satışı da saat şartlarına cami olursa, o akit sahih bir akittir de demiş. Kazandığı parayı kullanabilir mi? Kullanamaz. Acele etmeyin, o bağlı okuyoruz zaten işte. İnşallah onu anlatacağım. Yani o şüphe şüphe şüphe meseleşi burada gelecektir inşallah. Onun için fıkıh kitaplarının tabii ki konumuz o idi. Fıkıh kitaplarının zahirine bakarak orada faşik dedi. Dolayısıyla bu adam demek ki bu malı faşik bir akit de aldı, bir başkasına sahih bir akit de sattı. Yapmış olduğu ikinci akit sahihtir, bozulamaz. O faşikten, hakikaten faşik'i ha, kastediyse bu doğru. Ama fatid deyip bağılı kastettiyse bu anlatanlar doğru değil. Onun için fatiden gerçekten fatid mi kastediliyor yoksa bağılı mı kastediliyor? Bunu anlamanın yolu da biraz önce okumuş olduğumuz usuldeki konular. Asıl kaynak o yani usul. Ve kadınluk var Müslümanlık o el fatid al bağılı. batıl üzerine bağılı ücretten eder. Niye? Çünkü fasit, batıldan nedir? Daha geneldir. Nasıl? İz kullu batılim, fâşidum. Kullu batıl, fâşid. Her batıl, zaten batılda dikkat ederseniz, aslen ve vâffen meşru olmayan diyor. Fâsit sadece vâffen meşru olmayan diyor. Demek ki vâffen meşru olmayanların, ki batılda o durumda var, o zaman bu fasidin içerisine giriyor. Fasıl tarafı da var ayrı ama fasıl tarafı da vardı o cihetten buraya giriyor. Onun için her batıl fâşittir denir. Ama her fâşit batıldır denmez. Lâkse. Bunun aşı şey yok. Dolayısıyla fâşit kelimesini fukaha fikreder ondan neyi kastedebilir? Batılı kastedebilir. Ama batıl dediğinde o batıldır. Oradan fesadı kastetmez. Neden? Yani o a'ammu izgullu batılı değil. فَاَصِدُ وَلَا عَقْتَ وَمِنْهُمْ قَوْلُهُ İşte bu kabildendir. Bakınız, yani fasid diyecek aslında ne demek istiyor? Batıl demek istiyor. Bak o kabilendir kabildendir. قَوْلُهُمْ قُدُورِينِ اِذَا كَانَا حَدُوا اُوَلَّيْنِ اَيَا الْمَل۪يهُ اَلْمَل۪يهِ اَوِسْتَمَي Medih, satılan mal veya onun karşılığında alınacak olan para, bu ikisinden biri olduğu zaman, elkilahuma veya ikisi birden olduğu zaman ne oldu zaman muharraman el intifa'u fihi kendisinden faydalanılması şer'an haram kılınan olduğu zaman fel beyu bu fasit batıl manasındadır bakın nasıl göreceksiniz şimdi. beyu fasitun ey şarih ne diyor batılun batıldır diyor neden ve bu ne gibi ondan sonra üzerinde konuşacak. Bu ne gibi kelbeyi bilmeyteki. Ebi Tel, Ebi Hamri, bir malı satmak gibi. Ne karşılığında bey'den sona gelen bahar ticareleri semene daktır. Yani bağın ileşi nedir burada semendir. Kelbeyi derken bir malı satmak ne karşılığında para olarak ne oluyor demektir o? Ne karşılığında satmak? bilmıntı de laşe karşılığında satmak. E bil kan karşılığında satmak. E hamri şarap karşılığında satmak. E bil hınğır karşılığında satmak. Bir malı bunların karşılığında satmak. Yani bunları para yaparak akitte bunlara karşı ne yapıyorsun o paraya karşılığı bir mal vermek ve satış yapmak. Kâfile hidayetmiş sende bunları vermiş. Şimdi hidayet ediyor ki hadihi fuful bunlar kısımlar cemaa cemaatli kuduri neyi ha bu kısımları nerede fi hukmin mahiyen ei fi hukmin mahiyen yani. bir hükümde cemaat halbuki burada bir hüküm yok İki hüküm var burada fatit dedi sadece fatitte dört kısım akdi nerede cemaatli diyor kuduri sahibi kuduri bir hükümde cemaatli fasidun dedi. Halbuki burada fasid olan da var, batıl olan da var. Hidayet sahibi açıklıyor onunca diyor ki, Ve -huvall -e -huvall bir hüküm dediğimiz hesap. Çünkü fasidun değil mi? kudur Metin'de ne demişti? O fasidun Ne gibi? Şunun gibi, şunun gibi, şunun gibi, şunun gibi. Dört tane satış çeşidi verdi bize. Halbuki o dört satış çeşidinde dördü de fasid Ey batılın diye meydanı teksir etti. Halbuki o dördü ne değil? Batıl da değil. Ya nereden bulacağız? Hangisi bazit, hangisi batıl? İşte onun kaynağını vermeye çalıştım biraz önce. Yavun pesar ve ki ha tasiyun. Bu kısımlarda açıklama var. Nubeginuhu inşallah taala fenakul. Onu inşallah beyan edeceğiz. Ediyor ve diyoruz ki hemen beyan edin. Fenakul diyoruz ki eldey on bin metin. Elbey o bir malı satma ne karşılığında bilmeyse laşe yani kendi kendine ölmüş bir hayvan mal değildir var. onun karşılığında bir malı satma ve zemir kan karşılığında bir malı satma da mal değildir dinen nedir? batılı, Doğru, batılı. neden? bey'u nedir? hemen bakacağız hemen neye bakacağız? bey'in bir aslına bakalım burada aslı ihlal eden bir durum var mı? İndikat şartlarına baksak da hemen anlarız onu, beyz'in tarihine baksak da hemen anlarız onu. Onun için o indikat şartları çok önemli. Yani abd'in fasit mi, batıl mı olduğunu oradaki şartlardan teşkil ediyoruz biz. Deyiyor nedir? Karşılıklı rıza ile malı malla değiştirmektir. Peki, burada adam bir mal verdi, karşılığında ne aldı? Meyte. Karşılığında yani. ne aldı? Kan. Meyke İslam'a göre hatta ve hatta hatta ve hatta bunun özelliğiyle söylüyorum. Hristiyanlığa ve Yahudi'liğe göre mal değildir. Hiçbir semavi dine göre mal değil. Bu ifade özellikle kullanıyorum. Çünkü malın tarihini yapan fakihler malın tarihini sadece İslam'a göre yapıyorlar Ya semavi olan bütün dinlere göre Mal dediler mi? İster İslam'da mal olsun, ister Hristiyanlık'ta veya Yahudilikte mal olsun. Mal olursa mübadenetül mani bin mali gerçekleşir. Ve nitekim bunu şimdi biraz sonra tatbik edeceğiz. Hemen şimdi. Ve demu, burada batıl vakit. Neden? Çünkü dem de, laşe ne İslam'da, ne Hristiyanlık'ta, ne de Yahudilikte ne değildir? Mal değildir. Evet, beyi, Kendisi gerçekleşmeli. Mahiyeti gerçekleşmeli. <gülüyor> Mubadeletin mali bil mali bittar gerçekleşti mi? Hayır. Dolayısıyla bu akit nedir diyoruz? Batıldır diyebiliriz burada. Diğer bir ifadeyle infikatın şartları makudun aleyh ne olması gerekiyordu? Mal olması gerekiyordu. Peki mal mıdır? Bunlar hiçbir dine göre mal değil. O zaman bu akit batıldır. Bunu söylemiş. Ancak ve bil hamri. Bir malı şarap karşılığında satsanız. Hoş Müslüman malı verse, şarabı alsa ne yapacak bu şarabı? Malik olabilir mi? Olamaz. Ama bu akit basıldır diyemeyiz. Nedir deriz? hasittir deriz. Ancak fakirler burada şünceliği de gösteriyorlar. Şarap da şınzır, akitte... Satılan mal nebi'i değil de semen olursa akit ne olur? Fahşit olur. Ama satılan mal olursa ne olur? Batıl olur diyorlar. Önemlidir burası. Yani şarap ile hınzır bir akitte semen olursa ki bizim misalimiz semen olmasıdır. Çünkü ona dahil oluyor değil mi? De semen olursa akit fahşittir. Neden? Çünkü semen akitte vasıfadır. Akitte afd olan nedir? Nedir? satılan mal. Ama siz bunları tutar da mal yaparsanız akitte afd akit nedir deriz? Batıldır deriz. Ancak misallerimizde şarap ve hındır ne olarak getirilmişlerdir? Hemen olarak getirilmişlerdir. O zaman bu, mübadele tül mali bil mali taafuk etti mi? Etti. Şarap da hındır mal mıdır? İslam'a göre mal değil ama Hristiyanlık ve Yahudiliğe göre maldır. Biraz önce şöyle diyeyim. Malın tarihi 3 semavi dine göre yapılmaktadır fıkıhta. Oldu mu? 3 semavi dine göre yapılmaktadır. Ancak Hanefiler daha sonra Hanefiler tabii ki Hanefi kitapları mal olmanın dışında bir de ne ekliyorlar ya? Mütekabbim olacak diyorlar. Ne olacak diyorlar? Mütekabbim olacak. İşte nedir olduğu zaman aklın mutluluğunu sağlayan mütekaddim kaydır. Mütekaddim ne demek? Şer'an değer ifade eden demek. Şarap ve hurma İslam felsefesinde değer ifade etmiyor. Hep birbirine girmiş bu konular aslında. Yani birbiriyle çok bağlantılıdır konular. Peki. Ve beyu bil hamdi ve el hamd Niye? Li vücudi kademin ifadeye. Li vücudi hakikati beyr. Beynin hakikati yani var. Asıl varsa bundan dahi tepem aslının. Nedir o? Ve o mübâdelet-ül-mâni bil-mâni. Mal. Malı malla değiştirmektir. Yani bir mal satıyorsunuz, rahle-i mütahil vermeyeceğim. Bir mal satıyorsunuz, ne alıyorsunuz para olarak? Şarap alıyorsunuz. Veya bir mal satıyorsunuz, ne alıyorsunuz para olarak? Hındır alıyorsunuz. Bu hakik nedir? Mübâdelet-ül-mâni mali bil-mâni. Asl aslının aslı var. Beynin aslı mevcuttur burada. E yahu şarap ne hındır, mal mıdır? Ee biraz önce söyledi. Üç şemavi dinden birinde mal o mal olarak kabul ediyor fıkırda. Fe <gülüyor> innehu mali hindel ba'd. Ba'd dediği Hristiyanlardır. Yahudilerin de hınzır mal değil. Haramdır onlardır. Peki. Burada kalalım hiç zaman ayıramayacağız. Ve kezalikine kalalım. Usul bizi fazla yormayacağı için işte olarak bunu aldı. Ha bu bile lazım. Ve nefû Ey el-kıtâbi Kitap için vardır. Ne vardır? Nebâhitu <gülüyor> hâffatün Veya nebâhitu hâffatün Fattı Özel Bahisler. Neye özel? Yani özel derken gayr-ı müştereketin beyn-nehu ve beyn-ne Kitap ile kitaptan başkası arasında yani sünnet arasında müşterek olmayan sadece kitaba has olan vahisler var. Bir, burada onlardan bahsedeceğiz. İkinci olarak da ve mevâhikû, müştereketin veya müştereketû, beyn-ne hu, beyn ve beyn-el sünneti. Bir de kitapta Kitap ve sünnet arasında müşterek olan ne var? Bahisler de var. Ennen medahisun hasatü bil kitabı. Kitaba has olan bahisler fehiyye. O bahisler şunlardır. Ennen menkule <gülüyor> bilâ tevatürîn. Tevatür ile nakledilmeyen sevaunluk ile bitarekil şuhreti evil ahad. İster şöhret yoluyla nakledilsin, meşhur olarak. İsterse ahad, haberi vahit olarak nakledilsin, lehtebi Kur'an. O Kur'an yani bir şeyin Kur'an sayılabilmesi için mutlaka ca'atir yoluyla bize gelmesi lazım. Niye Kur'an değil diyoruz? Yani meşhur yolla gelen Kur'andır demiyoruz. Haberi ahak ile gelen Kur'andır demiyoruz. Neden? Yani o çünkü Kur'an nedir? Mimma o şeylerden bir ki yitaller çok olur. Et-tebaa'i teb'ler. Neye? Ala naklihi nukuldür sizde ama nakil daha uygundur. Onun yani Kur'an'ın nakline sebep olan şeyler çok onun yani Kur'an'dır o dediğimiz ama o nakline dair sebepler çok olan şeyler şeylerdendir. Nakline dair çok sebepler var. Niye nakline dair çok sebepler var Kur'an'ın? Yani Kur'an öyle bir şeydir ki onun bize nakil yoluyla gelmesine dair çok sebepler var. Niye çok sebepler var? Şundan dolayı. İtadamın ihi. Çünkü Kur'an içeriyor. Neyi içeriyor? Tahakküye. Meydan okuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onun nakip vara meydan okuyor. Mekke müşriklerine. Nasıl meydan okuyor? Edebiyatıyla meydan okundu. Biliyorsunuz Araplardan en yaygın olan neydi? Edebiyat gibiydi. Musa aleyhisselam döneminde en yaygın neydi? Şihirdin. Mevla-i Seâlâ peygamberlerini kendi dönemlerinde en yaygın olan şeyin en üstüyle donanımlı olarak gönderiliyor. Bu ilahi bir şey. Musa aleyhisselam da şihirde Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam da Kur'an ile Kur'an'ın edebiyatıyla ne yapıyordu? Müşriklere meydan okuyor. Bir, tahabdi, iki, ve i'gade ve Aciz bırakmayın diyor. Sen şu bir suretin bin misliği, Ayet böyle söylüyor. Mislinden bir suretin aciz kılıyor. Getiremezsiniz yani. Daha benim kelimim sair edilme. Bu ikisi değil sadece. Hem de diğer şerri delillerin. Aslı da nedir? Kur'an'dır. Bu kadar özenli olan bir şeyin mutlaka neyle gelmesi lazım? Tavaturle gelmesi lazım. Onun için diyor ki Ve adet adet تَفَّضِي gerektiriyor neyi? بِتَوَاتُرِ مَا هُوَ تَذَالِكُ Bu şekilde olanın yani bu güç vaksı taşıyanın tevatür yoluyla nasledilmesini gerektiriyor. Üç şey dediğimiz ne? Üç şey önemli. Çünkü mucizede iki şey var, üç şey yok. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinde tevatür şart Bir, Tahaddi meydan okuma. İki, iğcar, aciz bırakma. Üç, diğer şer'i delillerin aslı olma. Mucizede tahaddi vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, mucizelerle ne yapmıştır? Müşriklere meydan okumuştur. Onları aciz bırakmıştır. Nitekim onlarda şehirdir şiirdir Aynı şey ama o hale düşmüşlerdi. Ama diğer şer'i delillerin aslı değildir mucizeler. Onun için orada tevatur şart değil, Tevatür'ün şart olması için bu üç şeyin tahkif etmesi lazım. Peki. Semanen yumkal mütevatiren. Mütevatir olarak nakledilmeyen Bu gibi ennehu leysa Kur'anen Kesin olarak divindi ki o Kur'an değildir. Eğer bir şey tevatür bize gelmemişse biz ona Kur'an diyemeyiz. Dolayısıyla elimizdeki Kur'an'ın her şeyi biraz sonra gireceğiz o konulara tevatürle gelmiştir bize. Hatta Ehl-i Şimnet, Ehl Şimnet muhakkikinine göre Kur'an'daki kelimelerin sırası bile tevatürle gelmiştir. Bırakın ayetlerin kelimelerin bile sırası tevatürle gelmiştir. فَهُوَ اَيْنِ ذَعْلَمْ يَكُنْ اَلْنَنْكُولُ بِلَا تَوَاتِرٍ nakledilen, bila tevatür tevatür olmaksızın nakledilen Kur'an olmayınca zahara ennen naklebi tevatür şartun fikem lil menkuli Kur'anen ortaya çıktı ki ne ortaya çıkıyor ennen naklebi tevatürü tevatür ile makil şartun şarttır nerede fikem lil menkuli Kur'anen nakledilenin Kur'an olmasında şarttır lakinnehum fakat ulema, alimler müştehitler hatta İhtilafı, ihtilaf ettiler. Kıyıl ki ihtilaf konusuna girmeden beşmele meselesini burada anlatmamız gerekiyor. Çünkü yoksa aradan kaçacak İleriye geçiyoruz, başka bir konuya geçiyoruz. Ne demek beşmele meselesi? Kur'an-ı Kerim'de surelerin evvelinde olan beşmele ayet midir? Değil midir? Bu usta tartışmalar diyor ihtilaf var. Ayet midir? Değil midir? Manikiler diyorlar ki Kur'an'ın aslında tevatür, şart olduğu gibi ayetlerin yeri noktasında da, tertibi noktasında da tevatür nedir diyor? Şarttır diyor. Tevatür nedir diyor? Şarttır. Buradan hareketle surelerin Nemil surecindeki Besmele'den bahsetmiyoruz. Bismillahiminehum min Süleymane ve bismillahirrahmanirrahim. O, ona bahis yapmıyoruz. O, herkese göre ittifaklanan bir ayet. Ama surelerin evvelinde olan bismillahirrahmanirrahim, onlar da, i̇mam Malik diyor ki, tevâkür olmadığından ait bekliyor diyor. i̇mam Malik. Hanedîler ne diyor? Hanecilerin kudeması i̇mam Malik'in söylediğinin ayırıcındır. Sadece Hanecilerin müteahhir alimleri surelerin evvelinde olan meşmelelerden gayri muayyen biri ayettir. Diğerleri sadece sureyi sureden ayırmak etmek için inmiştir diyor. Şafilerin görüşü öyle değildir. Şimdi bakın. İmam Malik'ten, İmam Azam'dan, İmam Şafii'den, Ahmed bin Hanbel'den. Bunlar bu müstelif imamlar bu ümmet için çok kıymetlidir. Evet, onu söyleyelim. Kıymet noktasında birini diğerine üstün tutmaya gerek yok. Her biri bu ümmet için önemlidir. İbn Abidin diyor ki konu değil ama konu içerisinde bir söyleyelim onu işte fraden de İsrail oğullarının İmam-ı Azam gibi peygamberlerinden sonra önlerinde İmam-ı Azam gibi bir önder olsaydı asla haktan sapmazlar. Bunun manası şudur. Bu ümmeti hak yol üzere tutan bu dört müştehiz imamdır. Ve onların görüşleridir. Sıkı sıkı bağlı olalım onlara inşallah. i̇mam Şafii diyor ki i̇mam Şafii diyor ki tevâkül Hani İmam Malik nereden hareketle surelerin evvelindeki beşmelenin ayet olmadığını söyledi? Yerleri konusunda, mahalli konusunda tevatür yoktu. O Nebih suresindeki ayrı, onun yeri konusunda tevatür var, o ayrı. Ama surelerin evvelindeki beşmele hakkında tevatür yoktu. İmam Şafi de diyor ki, Kur'an'da bir yerde, Tevâfüren sabit oldu mu? Oldu. Nebih'in suresinde. O zaman diğer hep hepsinde ben tevâfüren aramıyorum. Kur'an'da varsa ayetler verir. Şafii'ye göre Beşmele ayettir. Onun için Şafii kardeşlerimiz, elham okurken Beşmeley de aşikar okurlar. Peki. Bu bilgiyi verdikten sonra buradan devam edebiliriz. Şimdi. Onun görüşü yok burada hocam. Onun için ben de bir şey demiyorum. <gülüyor> Şeklen menkul Kur'an'a şimdi menkulün Kur'an olmasında tevâtut şarttır dedik. Tevâtut ile nakil şarttır dedik. Lakin on ikhtilafu. Fakat usulcüler veya fakihler ihtilaflardır. Alimler diyelim hepsi içerişine alır. Ne bir ihtilaf ettiler. Hayfiyette ihtilaf ettiler ha. Bunda değil, tefkiyette ihtilaf ettiler. Tevâturun tefkiyetinde. Ne demek? Tevâtur iki şekilde oluyor. Bir, imla, yazımla ilgili tevatür ki buna cevher diyecek burada. Bir de kıraat okumayla ilgili tevatür ki ona da burada heyet diyecek. Şimdi tevatür hem cevherde yani imlada hem de kıraat okumada mı olmalı, hem kişinde mi olmalı? Yoksa sadece cevherde olup kıraatta olmasa da Kur'an sayılması için yeterli değil. Bu noktada yıkılmaz. Onun için diyor ki, kıyır. Ama bu ihtilafın semer neticesi olarak çıkıyor. Cevherde ittifak var. Yani imlada, yazımda ne var? İttifak var. Çünkü iki görüş onu illa alıyor. Diyor ki, yuslaratı tevatür-i mutlakan, tevatür mutlak olarak şarttır. Ne demek? Hem cevherde hem heyyette. Yani sevam kâne bu işler olsun. Fî cevherin laps, lapsın cevherinde, yazılışında, imlada elfi heyetihi veyahut da lafzın heyetinde okunuşunda. Bu birinci görüş. Vakir denilmiştir ki müstafil tevâfir fil cevheri lel heyeti. Cevherde imlada şarttır ama heyette kıraatta okunuşta şart değildir tevâfir. Fakla okunabilir. Değişik lehkelerle okunabilir. İmlem. Ennel kıraati seba. Minha uzak kalalım ya. Yarın inşallah buna biraz ağırlık vereyim bu ikinci günde kalmış olalım. yani inşallah tefeyi okuyacaksın bundan. Allah nasip eder. Allah razı olsun.